Kaçınılmaz olarak kıs kıvrak yakalayıverdi de kendilerini çöp çöp yığını haline getirdik. Zalimler topluluğu Allah'ın rahmetinden uzak olsun. Sonra bunların arkalarından başka nesiller yarattık. Hiçbir ümmet kendi ecelinin önüne geçemez. Onu geciktiremezdi. Sonra arka arkaya peygamberlerimizi gönderdik.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 Yoksa o cinnet getirmiş mi diyorlar. Hayır, o onlara hakkı getirdi. Halbuki onların pek çoğu haktan hoşlanmamaktadırlar. Eğer hak onların arzularına uysaydı, göklerle yer ve onlarda bulunanlar elbette bozulur giderdi. Hayır, biz onlara şereflerini, Kur'an'ı getirdik. Onlarsa bu şereflerinden yüz çeviriyorlar.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 Ondan başka hiçbir ilah yoktur. O şerefli ve yüce arşın Rabbidir. Kim hakkında hiçbir delili olmadığı halde Allah'la birlikte başka bir ilaha taparsa onun hesabı ancak Rabbi katındadır. Şüphesiz kafirler asla kurtuluşa eremezler. De ki Rabbim bağışla, merhamet et.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 Irzlarını korusunlar. Bu davranış onlar için daha nezihdir. Şüphe yok ki Allah onların yaptıklarından hakkıyla haberdardır. Mümin kadınlara da söyle. Gözlerini haramdan sakınsınlar. Irzlarını korusunlar. Yüz ve el gibi görünen kısımlar müstesna, zinet yerlerini göstermesinler. Başörtülerini,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 onlar için hoşnut ve razı olduğu dinlerini iyice yerleştireceğine, yaşadıkları korkularının ardından kendilerini mutlaka emniyete kavuşturacağına dair vaadde bulunmuştur. Onlar bana kulluk eder ve bana hiçbir şeyi ortak koşmazlar. Artık bundan sonra kimler ki inkar ederse, işte onlar fasıkların ta kendileridir.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 her şeyi hakkıyla bilendir. Furkan Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Alemlere bir uyarıcı olsun diye kuluna Furkan'ı indiren Allah'ın şanı yücedir. O göklerin ve yeryüzünün mülkü, hükümranlığı kendisine ait olandır.